Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz abdest alma meselesi. Abdestin de üç boyutu var. Abdestin faziletleri. İkincisi abdest almanın usulü. Üçüncüsü de abdesti bozan meseleler. Abdest almak namazın şartından. Hadesten taharet namazın şartı olduğu için bir kişiye namaza başlamadan önce abdest yoksa abdest alması kendisine farz oluyor. Abdestin Arapçası aslı bulduğudur. Bulduğu. Abdest kelimesi ise Farsça bir kelime, ab ve dest kelimelerine birleşiyor. Farsça'da ab su demektir, dest el demektir, eriş şey anlamına geliyor. Demek ki abdestin Arapçası bulduğu, abdest kelimesi de farsçadır, Türkçe karşılığı yok. Abdest nedir İslam'da? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri el buluğu müftahü salah. Abdest namazı anahtarıdır buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki nasıl ki bir hazineye eve, kilitli bir yere anahtarsız girilemiyorsa işte namaza da abdesti girilemiyor. Anahtarın da düzgün, güzel olması gerekiyor. Eğer anahtarın dişleri aşınmış olsa, bozulmuş olsa, eklevi de açamaz, oraya girilmez tabii. Eğer abdest de usulüne göre güzel alınmazsa, tabii böyle yanlış, yarım abdestle namaza girilmiyor. Gerçek işi farkına varmaz. ...namaza girer ama... ...namazı... ...namaz olmaz muhtemelenler. Yani kişi namaz zaten sıkılır. Namaz onu sıkar. Namazdan tat, alamaz. Bunun için... ...abdest işine... ...çok özen göstermemiz gerekiyor. Abdestin... ...dört tane farzı var. Bu dört tane farz yerine geldi mi... Abdest elhamdülillah tamlamış olur. Sünnetleri ile birlikte abdest alınırsa o zaman abdest tam kemali... bulmuş olur. Allah adına buyuruyor ...bizlere... Maides ayet 6'da... size biliyorum ya ey yehlizine amenu ey müminler. İmad eder. İda kumtum ile salatı namaza kalktığınız zaman, yani namaz kılmayı dilediğiniz zaman, farosilu ucu hüküm yüzünüzü yıkayınız. Ve idiy hüküm ile merafık yıkayınız bir fak dirsekleri beraber. Buradaki ilah ve anlamında. Vemsehü bir rûsiküm başınızda mesh ediniz. Burada başın yıkaması değil de Mevla buyuruyor. Başta mesediniz ediniz. Kabe'yini ayak yıkayınız toplulukla beraber Mevla buyuruyor. İşte Yüzü tamamını bir kere yıkamak. Elleri parmak ucundan dirsekle beraber bir kere yıkamak. Başı meshetmek. Ayakları yıkamak topukla beraber. Bunlar abdestin farzlarıdır. Şimdi gelmiş inşallah öncelikle abdestin faziletleri nedir? Abdestin insana hem maddi, tabi hem manevi faydaları var. Bunlara bakalım inşallah. Müslim Şerif'te böyle Peygamber aleyhissamadetleri üç şeyin, üç şey, bir kimse bu şeyi yaparsa hem o kişinin günahları dökülür, günahları mahvolur, hem de o kişinin manevi derecesi sevabı yükselir, artar bu görev Peki nelerdir bunlar üç şey? Biri, ispâ gülbulu alen mekârihi. Ispâ gülbulu abdesti güzelce almak. Özen göstererek, dikkat ederek abdesti bir almak. Alen mekârihi ...kişinin hoşuna gitmediği zamanlarda da, geri hallerinde de. E nasıl insana hoşuna gitmemiz acaba? Mesela... ...kişinin beli ağrır, ayağı ağrır... eğilemez, bükülemez, ayağını beya e, musla kaldıramaz... ...bu gibi hallerde bile... ...öyle... ...özen göstermek için kişi yapmaz bunu, güzel yapar ya da mesela kışın dışarıda kar tipi soğukta buz gibi su haplarken de üşermeden abdesti güzel almak. Nedir bu? İşte bir kişi tabi her zaman olduğu gibi özellikle hoşuna gitmediği yani nefsinin başlamadığı zamanlarda da abdestine acele etmeksizin bir yapmak. Hava soğuk da olsa su soğuk da olsa bu ne oldu o zaman? Günahları dökülüyor. Kişi hiç farkından değil. Abdestini alıyor kişi ama önemsizlik alıyor. Günahları patır patır dökülüyor. Ayrıca manevi deriz artıyor, sahabı artıyor. İkincisi, ve kesetülü hutâ ilel mesâcidih. Meşritlere de çok çok adım atmak, gitmek. Bir kişi bulunduğu yerden, çalıştığı yerden, evinden, oturduğu yerden kişi namaz kılmak üzere bir mescide gitmeye karar verniyet ettiği anda, o kişinin her adımında hem bir hasene yazılıyor kişiye, ...on sevap öz oluyor hem de günahları ökülüyor. Üçüncüsü ventiz arı sala ba'de salah. Bir namazı kıldı, o namazdan sonra öbür namaza gece namazı da beklemek. Eğer kişi namaz kıldığı yerde mesela sabah namazını kılan kişi Eşer namazını beklerse ikindi kılan kişi iki namazı kıldığı yerde akşamı beklerse tabii bu zordur ama bu bir jıbatrı biri alesemaddetleri bir de şöyle olabilir bu bir kişi mesela akşam namazını kıldı ama aklı yatsı namazında yatsı namazını bekliyor nasıl ki bir kişinin bir yolcusu var, yoldan gelecek. Telefon geldi. İşte evden çıktım, yoldayım da, telefona geldi. Kişinin çok candan sevdiği canı. Onun kişi nasıl bekler? Sürekli kişi onu bekler, geldi gelecek diye. İşte bir kişi bir namazını kıldı, öbür namazına da öyle yolcusunu bekler gibi beklemek. O anda kişinin yani kişi ona bir şey yapmıyor. Yalnız bir namazını kıldı öbür namazı bekliyor. O bekleme esnasında aklı o bekleme esnasında hem günahları böyle patır patır dökülüyor. Günahları mahvudu siliniyor. Hem kişinin sevabı artıyor. İşte sevgili kardeşlerim Rabbimizin rahmetinin iktidası bunlar. Güzel Mevlamız, Erhamir Rahim'in Mevlamız. En merhametli, tabi işgüzü Mevlamız. Rabbimiz sabit, elhamdülillah. Bakın ne olacak bunlar şimdi? Bunlar bizim farkında olmadığımız, bilemediğimiz sevaplar ve günahlarımızın burada silmesi. Kişi mahşer yerinde, mizan başına gelip de sevapları, günahları ...mizana konma başlayınca... ...hiç kişi farkına değil. Tabi bu ömür boyu bu. bir üç gün beş gün değil. Kişi yıllarca... ...hayata boyunca kişi... ...abdest almış. Almış. O abdesti alması esnasında... ...aldığı silahlar ...mizana konacak. O anda dökülen günahlar da... ...mizana konmayacak. Konmayacak. Yine kişi cami giderken, böyle ilim milisine giderken, Allah yoluna kişi giderken, hem günahları dökülüyor, hem kış oluyor. İşte mahşerde mizana bunlar gelecek. Yani kişinin o korktuğu günahlar silmiş mahvolmuş ama sebap artmış. Bir demek ki bir namazdan sonra öbür namazı beklemek. Bunu kim böyle yapar? Tabii ki namazdan bir şey alanlar. Bir kişi kıldığı namazdan namazını kılarken eğer manevi feyizler ruhsal zevkleri almışsa ondan tadalmışsa e tabii dünya işi var kişinin. Kadın erkeğinde insan dünya tabii uğraşacak mecbur olarak ama o aldığı tattan feizden dolayı Kişi öbür namazı bekliyor. Yine namaz kılsam, yine güzel Allah'a dikilsem diye beklerken de demek ki kişinin günahları elhamdülillah dökülüyor. Sevap artıyor. Yani abdestleyip geçmeyelim sevgili kardeşlerim. Abdestleyip geçmeyelim. Abdesti önemsememek yapmayalım. Bakınız hiç farkında değilken bir abdest ile nice günahlarımız dökülüyor, sevap artıyor. Yine Müslüm'de, sahih Müslüm'de, buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, mentevallah, bir kimse abdest alsa ama feahsener vulluah, arkadan geliyor. Mentevallah fe ahsenel vudu'a ve abdestini de güzelce alsa ama demek ki abdestini bilinsizce öyle baştan savaş aslına almak o kadar kişiye yarar sağlamıyor. Çünkü peygamber burada buyurdu Mentevallah abdest alsa ama güzel alsa hata Yahu O kişinin günahları çıkar gider. Nereden? Min cesedihi bedeninden, yıkadığı yerlerden yani, elinden, yüzünden, ayağından, başından, abdest yıkadığı yerlerinden, o kişinin günahları dökülür, çıkar gider. Hatta tahrüce min tahti el farihi. Hatta tırakların arasından altından günah dökülüp gidiyor. Demek ki bir abdest Alman'ın bu kadar fazileti vardır. Bir Abdüs Alman'ın fazileti var bu kadar. Günahları dökülüyor. Yani güzel Mevlam önce kulunu temizliği abdest ile hem maddi hem manevi sana Mevlam kulunu huzuna kabul ediyor. Nasıl Yusuf Aleyhisselam Hazretleri babasını dağ edince Mısır'a önce ne gönderdi? Gömleğini gönderdi abileriyle. çünkü babasının gözü kör olmuş, görmüyordu. ağlamaktı Yusuf Aleyhisselam'a. Yusuf Aleyhisselam verdi gömleğini. Dedi ki abilerine bunu götürün babama. Bu gömleğimi gözlerine yüzüne sürsün. Gözleri açılır buyurdu. Fertedde basıra. Aşırı gözlere buyurdu. Çünkü, şimdi daha hikmeti var tabi. Eğer Yakup Aleyhisselam Hazretleri'nin gözleri aşılmadan, gözleri kör bir halde Mısır'a gelse, Yusuf'una kavuşsa. Belki sesinden biraz tanır. Belki diyorum. Aradan 40 geçmiş çünkü tabi ses değişmiş çocuk sesli zamanlar. E Sesinden biraz tanır, tabi Yusuf'un olduğunu bilir, Yusuf'um diye onu bilir. Kucaklar sarılır, korklar, öper ama... ...ama göremeyince o tat alınmaz derler. Ama elhamdülillah... ...Yakub Aleyhisselam Hazretleri... ...oğlu Yusuf'un gömleğini gözüne sürdü. Hemen gözü açıldı. Mısır'a gelince... Yavrusunu daha karşıdan gördü. Gözleri gördü, hüznünü gördü. Ona sarıldı. İşte güzel Rabbimiz de bizlere abdest almayı emrediyor, farz kılıyor. Güzel Meryem bizim günahlarımızı döküyor. Abdest akan suyla beraber. Sonra bizim öyle kabul ediyor. Bir de Sahabeler Peygamberimize sordular Aleyhisselam Hazretleri'ne Dediler ki Ya Allah Senden sonra gelen Ümmetini Mahşerde Nasıl tanırırsın Onlar nasıl bulunursun Sordular Peygamberimize Gerçekten Yerinde bir soru Peygamber Aleyhisselam Sahabelerini gördü Tabi Peygamberi gördü aradan belki binler yıl geçecek tabi aradan geçecek tabi o zaman geçecek derler yarısı yolla arkandan gelen yani senin göremezden ümmetin onların mahşe yönü nasıl tanırsın peygamber ona şöyle cevap verdi bir çayırda çok atlar olsa atlar Altların da hemen hemen genelde çoğu her tarafları simsiyah kapkara olsa, ancak bu altların arasındaki bazı altların alınları ve ayakları alt tarafları beyaz olsa, Bunları karşıdan hemen tanır mı? Evet tanır yaşağı Allah. O zaman buyurdu Peygamber Aleyhisselatü Vesselte'nin ben de ümmetimi abdiz azasından tanırım buyurdu muhteremdir. Ve yine böyle Peygamber'in aslası zeteri adı hem Bukhari hem Müslüm'de inne ümmeti inne ümmeti muhakkak ki benim ümmetim diye peygamberimiz yudavne ...yevmel kıyameti, kıyamet günü davet olunacaklar. Tabi mizana. Gürrem, gürrem muhacceline, yüzleri bembeyaz nur olacak ve eller ayaklara da nur olacak. Neden? Min asaril vudu. ...abdestin eseri... ...abdestle yıkanan yerlerin izinden... ...ümmetimin... ...yüzleri... ...elleri, başı, ayakları... ...alt kısımları... ...dur olacak böyle peygamber buyururdu... ...demek ki... ...Allah korusun... ...abdestsiz... ...kişilerin... ...mahşerde... ...yüzleri... ...tabii başları, el ayakları... Allah korusun diğer kafirler gibi kararacak mutlaka. Kalkır olacak Allah korusun böylece. Bu için aman abdest ama üşerim benim kardeşlerim böyle. Yani e, tabi tabii abdestin hem sen dünyada sağlığına faydası var fakat daha ziyade abdest hem bakın gühanlara döküyor kişinin kişinin ciabı derisi Allah katında artıyor. Bir de artı, bakın artı bir de abdest alanlar, yani beş vakit namazını kılanlar, günde gereğinde beş defa, tabi tamam, bu dörde inebilir bazen. insan bir abdesti iki vakite kılabilir. Ama her gün abdest alan kişiler demek ki mahşere geldikleri zaman onların yüzleri, kolları Ayakları, başları da karşıdan nur gibi parlayacaklara parlayacaklar, böylece, parlayacaklar. Yine buraya peygamberimiz amadetleri, men davme alel bulduğu. Bir kimse abdes almaya devam etse, yani mümkünse abdesiz gezmese bir kişi. Mesela henüz daha namaz vakti değil ama abdesti bozmuş, dua gitmiş, namaza epey vakit var daha. Kişi sırf abdesiz durmayayım diye, abdest alırsa, mati şeyden bu kimse Allah katında hükmen şehit ölmüş oluyor muhtemelen. Demek ki bir kişi abdest almaya devam etse, Elinden geldiği kadar abdestsiz kişi gelmese ve kişi Allah'ın eziğiyle abdesti ölürse bakınız mati-şehiden o kişi hükmen Allah katında şehit olarak ölmüş oluyor muhteremler. Peygamber Aleyhisselam adetleri miraca vardığı gece Hazreti Birerle Haberşiğinin ayak sesini duyduğu cennette. Hazret-i Habeşli'yi cennette geziyor. Onun ayak sesini Peygamber duydu. Cennette. Peygamber dünyaya dönünce bir viraçtan sonra Hazret-i Habeşli'ye sordu. Ya Bilal! sen ayak sesini yani pabuçların sesini cennette duydum. Sen cennette geziyordun. Ruhun gezi cennette. İslam'a geldikten sonra Hangi amelin acaba Allah daha makbul oldu? Ne dersin? O mübarek bir abesi Allah yolunda çile çeken, köle olan Allah yolunda çile çeken böyle, işkence şey Allah yolunda çeken haber hasetleri şabiyordu. Ya Allah ben dedi, abdesini duruma getirdim yarasa. abdestin bozuldu mu? Hemen abdest alır eğer vakit namazı değilse, mekru vakit değilse, o abdestimle iki rekatta abdest namazı kılarım buyurdu muhteremler. Bu da nedir? Bakınız, Allah katında bu kadar kıymetli bir şey abdestli bulunmak. Abdestin tabi her ibadeti olduğu gibi abdestin de insanın Sağlı açıdan çok ama çok yararı var muhteremler. Bunu tabii herkes dilerse farkına varabilir. Mesela bir kişi abdestsiz haline baksın. Abdestsiz haline baksın. Bir de kişi abdest alınca kendisindeki değişime baksın muhteremler. Kişi ...abdestsiz halinde... ...abdestsiz o haldeyken... bir de olsa kişide... ...bir ağırlık böyle... Bir ...tembellik... ...bir miskinlik olur kişide... ...abdest halinde... ...bir insan... ...abdest aldığı anda... ...hemen kişide... ...bir değişiklik olur böyle... ...psikolojik olarak... ...ruhsal olarak... ...kişinin gönül aleminde... ...bir değişimi olur... İnsana bir canlı, zindeli gelir. İşte bir Fransız doktoru Cezayir'de görev yaparken, bazı Müslümanların belirli zamanlarda bir temiz yaptırmış temiz, ona göre temizlik öyle o anda algılamış. Dikkatini çekiyor doktorun Müslüman halleri, bakıyor ağızlarını çalkıyorlar, burnundan su ver çekiyorlar. ...yüzenini yıkıyorlar, ellerini yıkıyor, ayaklarını falan yıkıyorlar... ...bakıyor bu Fransız doktoru... ...Allah Allah... ...değişik tür bir temizlik böyle yani... ...hiç dünyada eşi görülmemiş ona göre... ...fakat çok anlamlı bir değişik şey görüyor böyle eşi... Işte. ...ağızın eşliği üstü çalkalanması... ...burun üstü ve temizlenmesi... ...sonra ellerin, ayaklarının yıkanması... ayakların yıkanması... İlk defa görmüş bunları. Merak ediyor. Tabi o Müslümanlara soruyor. Onlar da bunun işte hudu yani abdest olduğunu söylüyorlar. Ancak ki ibadete buna girildiğini ona bunu açıklamasını yapıyorlar. Ve bu Fransız doktora merak ediyor. Acaba bu abdeste bakayım ne var? Özel olarak yani o anda Heres'e Müslüman olmamış. Bir namaz kıma niyeti yok. Fakat sırf bir abdestle alayım bakayım diye nasıl bir şey abdest böyle diyor. Ve bunu da şöyle yapıyor. Sabah yatandan kalktığı zaman alıyor bunu. Yatandan kalktığı zamanlar tabi başı yarım ağırlı. Üzerine bir ağırlık, miskinliği, uyuşukluğu, gevşekliği üzerinde. Gerçi her zaman bir elinizi yıkarmış ama tabi onda yeterli olmuyor tabi onlar. Bu defa ...abdestten ne gerekiyorsa... ...onları uyguluyor. Ellerini üzeri yıkıyor. Parmakla hilallıyor. işte Ağzına su veriyor. Burnuna su veriyor. Her şeyi üzeri yapıyor. Abdestini bitiriyor. Şöyle bir kendine bakıyor. Sanki bir kuş gibi olmuş. Hafiflemiş böyle. O baş ağrısı. Üzerindeki o ağır yük... ...üzerine kalkmış. Başı hafiflemiş. Gönle bir rahatlık. Yani... ...psikolojik olarak kendi bir rahatlama, bir huzur görüyor böylece. Merak ediyor bunu ve henüz daha Müslüman olmadığı zamanda da ağrıstı biz alıyor böyle. Ne zaman bir canın sıkılsa, ne zaman daralsa, ne zaman bunalım gelse... ...abdest alıyor, rahatlıyor. Tabii biraz da ileri gidiyor, bakıyor Müslümanlara bakıyor... Abdestli Allah'ın Müslümanlar böyle bir mescid denen yerde tabi bir mühmeşti olduğunu hastanede bir yerde namaz kılıyorlar böyle herkes aynı yöne dönüyor hiç dünya kelamı sözü yok böylece el bağlıyorlar böyle huzurla güzel bir hareket ona göre hareketler böyle yani rükû, secdeler, şunlar bunlar böyle işlem bir yavaş okumalar öyle Gayet ruhsal bir hal hava, mâlevi hava. Buna çok etkileniyor. O da mecliseye gidiyor. Tabii müslüman değildi daha böyle. Aynı şey yapıyor, bakıyor çok tatlı bir şey. Ve sonda tabii din değişimi kolay değilmiş. Kendi öyle anlattı. Kendisi görüştü muhtemelen. Din değişimi çok zor dedi muhtemelen. Çok zor dedi. Din değişimi, kendini aşamıyor o en, en isim, aşamıyor böyle şey. İslam'ı inceliyor, soruyu an, anlıyor, aklı her şeyi mantığına kabulleniyor. Hak dini İslam'dır şu an yer yüzünde. Buna bunu kabulleniyor ama kendinizi aşıyor böyle şey. Günlerce. Günlerce hatta buralama gibi oluyor. Sonra da elhamdülillah Rabbimiz sebebini veriyor. Müslüman oluyor o İşte bakınız biz Müslümanlar, Elhamdülillah Müslümanız evet, Elhamdülillah Allah'a son şükür olsun. Ama bunun de bilemiyorum musunuz? Bir de ne yazık ki Müslüman olduğu halde abdest alamayanlar namaz kılamayanlar var Allah korusun haberi. Şimdi giremiyim inşallah ikinci boyutu abdestin, abdes nasıl alınacak? E şimdi elhamdülillah mübarek Ramazan münasebetiyle inşallah tale yeni namaza başlayanlar, yeni camilere başlayanlar böyle. elhamdülillah hakkı hak görüp gerçek görüşük gerçek görüp kabul edip elhamdülillah İslam'ın içine girenler. Bazı kişiler tabi belki abdestin tam ne olduğunu bilemezler. İnşallah şimdi bunu bir tarif edeyim inşallah. Uygulamalı bir şekilde abdest almayı. Abdestli olmayan kişi tabi abdestsiz olarak namaz kılınma. Haramdır yani. Namaz kılınmaz tabi. Abdestsiz tabi Kabe taf edilmez. Abdestsiz Kuran-ı Keram'a tutulup okunmaz. Bu gibi şartları vardır. Şimdi abdest alacak olan kişinin nasıl abdese başlayacak? Önce eğer bu kişinin tuvalete gitme ihtiyacı varsa önce tuvalete gitmesi gerekiyor. Ya yani, O ihtiyacı varken ki kendisini namazda sıkıştırabilir, aklını oraya dağıtabilir, verebilir. Namazdaki huzuru kaçırabilir. Bunun için bir kişinin tuvalete ihtiyacı varken namaz kılması bekli oluyor. Önce tuvalete gider. Tuvalete giderken e böyle sol ayakla tuvalete girilir. Yine tuvalete kişinin önü ...arkasının da kıbleye gelmemesi gerekir. Kişinin sağ veya sol yanı kıbleye gelmesi gerekir. Hatta tuvaate girerken özel duası vardır onun böylece. Yani tuşu söyleyin, Ya Rabbi her türlü pislikten, evhamdan, cin şerinden sana sığınırım diye. Münele Hubsi Vel Habaiz Hazır Şerif'te geliyor. Çünkü cinler, şeytanlar da kişi orada ehva çalışırlar. Tuvalette tabi çok kalmak iyi olmadığı gibi acil etmekte o da iyi değil. Her şeyin iyisi ortasıdır. Çünkü kişi tamamen temizlenmeden boşlamadan hemen kalkı verirse bu da olmaz. Mümkün olduğu kadar erkeklerde e, küçük abdest bozmada yani idrarda da otur yapmaları daha evtar müddereler. Ayakta mekruture bence. Kişilerin Ayrıca genelde prosel olmanın da bir nedeni de budur. Eğer erkekler ayakta sürekli su dökme işini ufak tuvaleti yaparlarsa, ayakta, bu zamanla prostatada dönüşebilir. Bir nedeni bu olabilir Yüzde sıçrayabilir. Sonra tuvaletten çıkınca da hemen abdüse almamak, biraz birkaç adım atmak böyle. Üç beş, on, on beş, yirmi adım atmak, biraz yürümek bir parça. Ki eğer ki idrar yolunda bir sızıntı kalmışsa az bir damla bile olsa onun çıkması için biraz dolaşma gerekir. Sonra kişi ne yapacak? Yine mümkünse yani elden geldiği kadar ezandan önce abdeste kişi alıp namaz vaktini abdesti beklemek. Yani Allah katına çok fazletti bir şey bu. Yani o anda kişi namazdaymış gibi oluyor. Kişi elamla böyle günahları dökülüyor. Sehb artıyor. Abdesi tam böyle ezana pek sıkıştırmamak tabii imkanı olduğu derecede tabii bunlar. Sonra abdest alacağımız yer mümkünse önümüzün kıbleye gelmesi. Şimdi abdest ibadettir. Tabii kıble elhamdülillah Bizim kutsal bir yönümüzdür. Bunun için mümkünse, tabi imkanı varsa abdest alacağımız zaman yüzümüzün kıbleye dönük olması daha makbuldür. Abdese elimizde çekilir. Ondan sonra Besmele-i Şerif çekilir. Ondan sonra tabi niyet edilir. Hanefi'de sünnettir niyet etmek burada. Ama Şam mezhebinde farzdır. Arzur şah mesabinde bu mümkün olduğu kadar niyet etmek gerekiyor. Hatta kişi böyle kalbinden bile geçirse abdest almayı bu bile niyet geçer yine yani şahdere gelmiş olur. Sonra kişi bakacak abdesti kaması gereken yerlerinde altına su geçirmeyen bir şey varsa. Önce onu giderme gerekiyor. Olur, yağlı böyle uğraşmıştır, bir şey yapmıştır. Hanımlar mesela hamuruşla uğraşmıştır. E, tırnak aralarında kuru ha, hamurlar falan kalmıştır. Bu gibi hallerde altına su içi madde varsa ondan önce izah eder, giderir. Ondan sonra önce üç sefer eller yıkanır bileğe kadar. Yiker, yıkarlar, i̇ki el, birbirini yıkarlar vereceğim. Zaten bu ikiye birbirini yıkaması da Müminlerin kardeşliğinin bir sembolü bu muhtemelende. Nasıl ki sağ el sol ile yıkar, sol sağ ile böyle Beni yıkarlar böylece. Yani gerçekten Allah için birbirini seven müminler de öyle yapana bir bilele böyle şey. Birbirlerini temizlerler böyle, tebseyp olurlar. Bu eller yıkanırken eğer parmağımızda yüzük varsa, hele yüzük biraz da sıkıysa oynatmak gerekiyor. Altı kuru kalmasın diye yüzüğün. Bunu dikkat etmek gerekiyor. Bir de şu mesele var. Yüzük altın olarak kadınlara helaldır. Yani altının her türlü ziynetler, bilecik olsa hepsi böyle. Kadınların takılması bunların helaldir. Ama erkeklere bunları göstermek koşullu ama tabii böyle şey. Erkeklere gelince, erkeklerin 600 kullanmaları caiz değil muhtemelen. Gümüş olması erkeklere gerekiyor. Ellerimizi yıkarken bir de parmak aralarımızın da kuru kalmaması için mesela sağ elin parmakları, sol elin böyle, son parmakların sağ elin böylece. Araları böyle ovalar hafifçe böyle. Yani buna hilallama denir böyle. İlk üzerine gezdirilir. İki elimiz bileklere kadar Üstü yıkandan sonra sıra ağzı yıkamaya geliyor. Neden önce elleri yıkanıyor acaba? Ayet-i Kerim'de Mevla biri yüzünü yıkayın Mələb biri ya. Neden acaba önce eller yıkanıyor? Şimdi eller tabii temizlik aleti. Dinle uğraştık, işte güçle uğraştık. Ellerimiz pis olabilir. Hemen kişi yüzünü yıkas eliyle elleri kirli, bizi kirlenecek. Bunun için önce iki el yıkanır, temizlenir. Sonra temizlenen el, sağ avuca su alınır. Bu ağza verilir. Ağza verilir. Kişi tabi oruçluyken dikkat eder. Yani su boğazdan kaçmasın diye. Çünkü abdesti alırken ...kişi boğazına fazla kaldırsa, suyu fazla alsa, eğer boğazdan kaçarsa, bir dana bile kaçarsa, orucu bozar. Ama burada hatayla olduğu için günle gün gerekir. Bunda kefat gerekmez bunda. Ama dikkat me gerekiyor, oruçluyken suyu fazla ağızda getirme gerekiyor. Ama oruçlu olunmadığı zamanlarda, Ramazan gecelerinde... Ramazan'ın dışında, oruç olduğum günlerinin dışında abdest alıp, su verince ağzımıza suyu ne kadar bol verirsek, ağzını gezdirirsek daha kıymetli, daha değerli. Daha bir defa su verdik, bu suyu tükürürüz. Yalnız eğer kıbleye doğru abdest alıyorsak bu tükürme esnasında kilo tükürmek olmaz, mekruh olur muhteremler. İnsan şafiyan dönecek, böyle Yan tükürecek böylece. Sol tarafın daha iyi olur. Üst sefer yapılır. Sonra yine kişi sağ avucuna su alacak. Burnuna su verecek. Burnuna su verirken tabi burun yukarı doğru su yukarı çıkmaz. Su ardı aşağı iner. Ne yapma gerekiyor? Burnuna suyu verirken nefesimizi de çekme gerekiyor. Su verirken burnumuza nefesimizi çekince su yukarı doğru çıkar böylece. Bir defa suyu verdik. Ne yapacağız? Sol el ile burun temizlenecek. Yani verilen su ve bunun dışına başka pis madde varsa burunda akıntı falan onlar temizlenecekler. Sonra yeniden yine su alınacak. Yine su verilecek. Yine sol el ile bu su ve pislik şey temizlenecek. Tekrar üçüncü defa Yine sahile su alınacak. Yani tabi her seferinde burnuna su verirken nefes çeki kadar çekilecek. Yukarıda gitsin derekten Yine sol eline burun temizlenecek. Sonra sıra geliyor es abdestin farzına. Abdestin bunlar sünnetleri bunlar ki farzı tamamlayıcı bunlar ama böyle. Yani nasıl ki bir direk dikilir ya e tabi çarmıka yapılırsa bunlar işte Fazlar direk ise Bunları çarmıkları. İki avuca su alınır. Yalnız böyle güzel set vurulmaz su. İnsanın yüzü Allah katında çok değerli müteremler, çok değerlidir. Çünkü insanı Mevlam iki bölüme yaratmış. İnsanın bir belden yukarı kısmı, belden aşağı kısmı. İnsanın belden aşağı kısmı alemi süfli aşağı alın denir buna ki pislikler hepsi bağırsaklar hepsi orada da efendici. İnsanın beli yukarısı ise işte kalpte orada ki gönül işine vardı gönül de orada bilasta baş insan arşıdır efendici. Bütün merkezler kom kom komutanlar yani, başları böyle. Bunun için insan yüzüne da vurulmaz. Cahil değildir. Ne kadar karşı suçlu bile olsa olsa yüze vurulmaz. Kesinlikle vurulmaz. Ve abdest alırken bile kişi yüzüne suyu götürürken hızlı çarpması bu bile mekru oluyor. Yani insan yüzü Allah katında bu kadar değerli. Allah katında. Su tabi yukarıdan doğru verilir. Aşağı doğru ovalanır. Ovalanır. Göz çukurları, araları falan böylece olur. Şu kulakların işte yanları, böyle ta çenin altına kadar, altı istemez. Çenin altına kadar böylece yüz böyle bir defa yıkanır. İlk yıkayış farz yerine gelir. Eğer ilk yıkamada kureye kalmışsa farz oldu. Tekrar iki avucuna su alır. Yine tekrar yüzüne yıkar. İkinci yıkama bu sünnettir. Yani sünnet sevabı işin böyle. Hem de Nedir bu? İkinci yıkama, eğer yıkamadaki farz yıkamasında eğer bir eksik kuryel kalmışsa, ikinci bunu tamamlayacak bakınız. Yani hep sünnetler farzı tamamlamak içindir ebeveyeceğim. Üçünü yıkama, bu da sünnettir. Bu da sünnettir. Eksik var, onu tamamlar. Eğer eksik yoksa o zaman elhamdülillah daha iyi belirleyeceğim. Birinde Fars gelmiştir. Fars sabı almıştır. İkinci sünnet sahibi üçüncü anı sünneti olmuştur. Benci. Sonra sıra geliyor şimdi ellerin yıkanmasına. Sağdan başlamış sünnettir abdestte Her şey olduğu gibi. Yalnız bazı yerde soldan başlanır. Mesela tuvalette hedefi yıkarken su ile kullanırım. Bunun dışında ...hep sağdan başlamak sünnettir. böyle. Yani traştırma ülkelerinde başın ...sağ tarafından başlamak böyle... ...bir elbise yerken de önce sağ koldan girmek... ...sağ koluna girmek... ...çorap gereken bile önce sağ çorabla giymek... ...hep bunlar sünnettir. Böyle. Hep bunlara bir sünnet siyafı vardır böylece. Sağ avucumuza su alacağız. Eğer bu su çok az olup da... Böyle dirseğin damlamasa burada kaybolsa ay bulsa olsa olsak olmaz. O zaman bu meshetmeye ne gelir böylece. Aldığımız su, aldığımız su mutlaka dirsekten damlayacak böyle Birkaç damla damlayacak burada. Su ile böylece. Yani dirseğin yıkanması gerekiyor mutlaka. Özellikle kışın daha kalın kazaklar falan böyle giyildiği için Kolla sıvarken dikkat etmemiz gerekiyor. Dirseğin yukarıya çıksın böylece. Yani dirseğin tamamı yıkanması gerekiyor. Sonra tabi aynı şekilde sol el alınır, yıkanır. Üçer sefer yıkanmak bunlar sünnettir. Sonra başımızın mes edilmesine sıra geliyor. Başı mes etmek. Ne Mes sıvazamak. Bunun Arapça tabiri, imnavr-ı şey, aleyşşey denir. Yani bir iş şey yüzüne gezirmek anlamına geliyor. Tabii bu sözlük olarak bu şekilde. Fakat bunun şiirattaki anlamı nedir? Kişi sağ avucunu ıslayacak su ile, yeni su ile ısınacak. Çünkü evet el ıslak olabilir. Diğer su olarak bunda sıvaz da. Ama o onunla olmaz her uzurda, her ayrı organda mutlaka yeni taze su gerekiyor. Bunun için başı mesletmek için de sağ ucunu ıslar böyle. Islar, başını meslet Peki başının ne kadarca mesle olacak acaba? Veylhan Bülü Kur'an-ı Kerim'de Vemsehu Bir Üsüküm Başlığınızı meslediniz. Ne kadarını? Kur'an'ın tabi bu belirtilmemiş ne kadar diye tabi ne gerekiyor burada peygamberimizin yaptığı uygulama Örne o anca bize oluyor böylece. sahabelerden gelen bu rivayete bize örnek oluyor peygamberimizin genelde çok olarak peygamberimizin daha az ya peygamberimizin başının tam mesettiği rivayetleri peygamberimizin başının tamamını fakat bazen ara sıra peygamberimizin başlanacak nasiyesine Ön tarafını mes hadi şirva ı şerife edilir bizlere ediliyor Tabii buna müşehitlerin bu araştırma bunlar müşehitlerin şimdi buna göre hanefi mezhebine göre hanefi mezhebine göre bir kimse başının nasiyesini ön kısmını ki bu başının dörtte biri eder bir kişi başının dörtte birini mesletmesi farzdır hanefiye göre. Şafi mezhebine göre ise başlığından bir cüzünü yani az da olsa başlayan ilk kısmı mezhetti mi kâfi oluyor Şafi mezhebine göre. Ancak maliki mezhebine göre başlığının tam mezhebine mezhebi farzdır. Şimdi bu gibi hallerde elden geldiği kadar dört mezhebi uygulamak daha makbuldür. Dört mezhebi imamları her biri ...Allah yolunda, ilimde, velayette çok yüce insanlardır böyle. Her bir işte müşehit denen yani böyle Her birinin bir dayandığı delilleri, kaynakları da vardır. Kesin olarak böyle. Kur'an'dan hadisten böyle kaynakları da vardır. Bu için mümkün olduğu kadar demek ki... ...kişi hanefi de olsa, şafi de olsa... ...Maliki mezhebi göre olduğunu başına tam etmesi ...başına tam esetmesi daha eftaldir ve bu hanefi de sünnettir ayrıca böyle. Yani dört dibi olsa farzena geliyor, tam yapma sünnet yerine gelmiş oluyor. Bunun için kişi dilerse, dilerse kişi daha güzel yapayım derse iki avuç ıslar tamamını böyle ıslar. Bir de dış parmak, dıştan parmakını ıslar bence. Kişi üç parmağını avucunu böylece baştan başlar. Böyle geriye doğru çeker, öne çeker. Son iş parmağını kulağın içlerine böyle. Başma işlerine kulakların dışını üç parmağın tersiyle iş işah parmağıyla. E bunu yapamayan kişi işte ben bunu beceremem diyen kişi olabilir tabii. Ne yapar? Haneşeye göre avuç ıslar böyle. Islar. Bir kişinin başına kadar büyük olsa o avucu da aynı orantılı büyük olur böyle. Kişi avucunu işi da tibe eder. Tamam ıslak işte böylece. Ön koyar. Bunu biraz da gezdirsin ve daha var vardır böylece. Baş mesle olur. Şimdi burada tabii bir incelik var burada şimdi. Bak dikkat ediniz. Eller yıkanıyor. dişeklere kadar. Ayak da yıkanacak. Yüz yıkanıyor. Yalnız baş yıkanmıyor. Neden bakınız değil mi? Şimdi hikmetine bakalım şimdi bunun. Eğer... ...eller, ayaklar ve yüz... ...yıkandığı gibi... ...eğer başın yıkanması... ...faz olsaydı... ...tabii uygulanması zor. Hele soğuk iklimlerde... ...o kışın ağır geçtiği... ...soğuk bölgelerde ...uygulamak çok zor oluyor. Her hanımlarımız için... Saçtır hanımlarımızın böylece o saçlarını yıkamak farz olsaydı o soğuk suya buz gibi suyla insanlar sürekli nezle grip olur insanlara böylece elhamla Rahman'ımız bize lütu bakar bela lütfen bela yüzünüzü yıkayınız elleri yıkayınız mevlam buyuruyor başa gelince onu mes ediniz ıskelle mesini Hatta mesleğimin böyle çok bedene başta faydası var bunun bence. Sonra sıra geliyor ayakların yıkanmasına. Belan bürüyor ve ejilüküm er ille kabein kab çıkıntı anlamına gelir yani topu demektir. Kabein tesni iki anlamına geliyor iki e ayağın topukla beraber. Ayağın topuğu neresi? Şunu ayakkabı edelim. Bazıları ayak topuğunu arka zannederler. Orası aslında ökçedir. Topuk değil böyle. Ne topuk? Şey çıkıntı vardır, ayağın bileğinde. Bilek vardır. İşte buran topuk denir aslında. Kardeşler. İleri Kabe'nin, Kabe zaten çıkın anlamına gelir. Demek ki ayağın bileğinde Sağında daha bir çıkıntı vardır. Nasıl dirsekle beraberse ayağı da o çıkıntı beraber yıkama gerekiyor. Yani ayaklarımızla bileğine kadar yıkamamız gerekiyor. Gerekiyor burada. Bilhassa ayak parmakları küçük ve sık olduğu için aralarının kuru kalmaması gerekiyor. Bunun için de kişi eliyle elin parmağıyla aralarını hilallar böylece arasının tabi su göçeğin açık ay böylece girecek böyle yani özellikle ayak parmak aralarının kuru kalmaması sonra yine genelde ayağın tabanı da biraz daha çatlak böyle girintili çıkıntılı böyle bir şey düz olur kaypak olmasa ayağın altı tabi bunu biraz olmak lazım ki kuru kalmaması için böyle gerekiyor bunlar şimdi bir kişinin tam mevlam korusu Müslümanlar inşallah bir kişinin kolunda kesik olsa ne yapacak kişi şimdi? Abdeste yıkaması gereken yerinden biraz yer varsa yıkaması gerekiyor. Mesela tam mevlam korusun inşallah kişilerim ki birer kesik kesik ama yıkama gereken yer dişikte beraberde. Bu kısım duruyor. Kişi ne yapacak? O kısım yıkayacak böyle şey. Hatta kişinin Allah korusun dirsekten kesik olsa eli ama dirseğinin yarısı varsa yine onun yarısı yıkaması gerekiyor. Bakınız. Yani dirseğin tamamı değil, dirseğinin yarısı bile kalmışsa elinde abdest onu yıkaması gerekiyor. Çünkü i̇şte yıkama mahallinde faz kısımda böyle şey. Ama bir kişinin eli dirsekten yukarı kesik. Aşağısı yok. O kişiyi yıkayacak yeri kalmamıştı orada böyle. Ne yapar? Mesela tek kolu var. Onunla abbisini alır böyle. Tek kolunu ağzına verir böyle. Burnuna verir. Tabii o sabunla burnu temizler. Mesela sabun varsa yüzünü onunla yıkar. Yani o kolunu böyle gezdirir suda yıkar. Başı da böyle yıkar bu böyle şey. böyle işte. Ya e Allah korusun, bir kişinin iki kolu, olmasa, iki kolu olmasa hem de dirsekten yukarı kesilmişse iki kolu kişinin, yoksa iki kolu kesilmişse, bu kişi ne yapacak? Tabi Müslüman namaz kılacak muhtemelenler. Müslüman bizi alacak. Buna bir çağrı yok bence. Çünkü namazsızlık aslında yani insanlığı biraz zedileyen bir şeydi namazsızlık böyle şey. O ruhsal halden yoksun kalma. Tabi hiç namaz kılmayanlar bunun farkına varamadı. Hiç namaz kılmayanlar onlarda gerçek anlamında huzur olmadı. Yani ruhsal huzur olmadı böyle. Onda ruhsal bir darlık vardı, ruhsal bunalım vardı, sıkıntı vardı. Bunun için ne yaparlar bunlar? Bu ruhsa buralımı aşmak için zavallılar yanlış yerden yanlış bir huzur ararlar bence. İşte alkoldür, sigaradır, top dur, oyundur, eğlencedir, kumardır, böyle saz cazdır, haşha fuşmuştur ki orayı verirler kendine, batakhanına kendine verirler, verirler. Aslında nedir bu? Ruhun gıda alaması, kanaklar ruhsal bunalım. Nasıl ki bir çiçek, özellikle saksıdaki bir çiçek böyle, eğer yazın daha sıcak günlerinde bir gün sus kaldı mı, ne yapar o güzel çiçek, o güzelmiş çiçek, başlı bükkanlıktan böyle, solar böyle. sonra böylece, su koyunca hemen yine canlılara böylece. İşte, İnsanın ruhu da abdest namazı ruhu da solan gibi olabilir böyle. gıda alamayınca, alamayınca. Şimdi bir kişinin Allah korusun eki eli yok. Ne yapacak bu kişi? Tabii abdest alamaz. Ne yapacak? Teyemmüm yapacak, Tem. Eğer abdest aldıran bir yardımcısı olursa, canı yakını İsteyerek buna abdest aldıracak kişi varsa, aldırır böylece. Tabii ki çok sevap alır bundan. Böyle bir kişi varsa, her zaman bulunmaz ama tabii. Bazen olur, bazen olmaz icabında. Kişi ne yapar buna? O kişi eller yok. Hemen tabii ağzına su verir, bunun burnuna su verir. Bu kişi yüzünü yıkar, mesela aklını yıkar bu kişinin böylece. Namazını kılar. Ama böyle bir imkanı yok. Her zaman olmaz bu yapamaz bunu. O münabbajak teyemmüm. Allahu bili izze Teyemmüm yapacak işe böyle şey. Peki nedir teyemmüm şartı? Teyemmüde eğer daha bir niyette teyemmü şati. Hani iki elini vuracak, yüzünü yapacak. El yok bunda ne yapacak? Şimdi teyemmümde abdest gibi değil. Teyemmümde yalnız yüz mes edecek iki eller. İkil olmayınca tek yüz kalıyor. Ayak yok zaten temimde. Bu kişi ne yapacak? Eğer ki evinin duvarı yağlı boya falan yoksa duvarında normal keç ise tabi kum, çakıl, çimento ve kireç bunlar topraktan toprak maddesinden yerden sayılır işte bunlar temin caizdir böylece. Cahizdir. Kişi ne yapacak? Bu kişi ne yapacak? Niye edecek? Niye edeyim ya Rabbi? İşte namazma için temim almaya diye Gider yüzünü bir defa sıvayacak duvara. Bantarlı. O kadar böyle. Onun abdüsü oldu işte. Badeşe. Namazı ne kılacak? Badeşe. Yine namazı ne kılacak? Ya da dilerse Mesela evi dubalı eğer Yağlı boya ise Tabi yağlı boya yer cinsi olmadığı için onu temim olmaz. Ne gerekiyor bu sefer? Bir düzgün genişliği bir tuğla bulundurur. Dilerse küçük bir tavaya, tepsiye temiz toprak koyar. Onu bulundurur. Bu kişi ne yapar? Mesela masasına koyar tuğlasını ya da toprağını koyar. Niyet eder. Gider yüzünü toprağa sürer. Oldu. Teyemi oldu. Oldu işte teyemi Gerçi böyle dış görünüşte bir an taşımamış gibi görünüyor. Ama maneviyatta kişi ölümde değişim olur Yani birinin hasta kişiliği temim aldığı anda affile bakın Hem mafiller gönlü bir rahatlar verece. Şey. Rahatlar. Namazını abza almaksın kaç, tabii. Aynı şekilde Allah korusun ayağı kesik olan kişi de bir kişinin ayağı Yıkanması fazla olan yerin yukarıdan kesilmişse, yani ayağı bilekten yukarı kesilmişse, tabii yukarı kesilecek ama fazla değil abdesti. Ne yapacak? Tek ayağı varsa ayağın birini yıkar böyle. Şey. O kadar. İki ayağı da yok. Bilekten aşağısı yok. O ne yapar bu kişi? Elleri varsa tabii. Ellerini yüzünü yıkar, beseder. O kadar. Namazını kılar konuk Kerim'ini okur. Bir kişi abdestini aldı, abdestini tamamladı kişi. Aldı abdestini. Eğer sümme kale sonra şunu derse kişi, bak vatandaşlar, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, adı şerif Müslim'de, bir kişi abdest alttan sonra şunu derse, eşhedü en la ilahe illallahü, ''Vahdehu lâ şirikelleh ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve resulü'' Bunu diyemezse, birileri kelime şahate getirir. Kelime şahate getirir. di kimse, abdest aldıktan sonra, bir defa kelime şahate getirirse, getirirse, o anda cennetin, 8 kapısı açılıyor. Yani her kapıdan bunu bir de bir davet buna geliyor, bana geliyor, bana gel, benden gel, benden gel diye. Eğer kişi o anda ölecek olsa dedi kapıdan ete girme hakkı var muhtemelen bakıyorum. Yani bir abdest almanın bakınız bu kadar özelliği var, üstünlüğü var, sihabı var, günahlardan dökülmesi var, farda var. Nedir abdest? Namazın bir anahtarı bakın. Yani bir anahtarda bu kadar özellik var, bu kadar kutsallık var, bu kadar sevap derece var, bu kadar günahlar dökülüyor. Bir anahtarda ya, anahtar hazine, yani ya namaz nedir? Artık namaz, hayaller ötesinde bir sevap var namaz. O kadar muazzam, kutsal bir şey namaz. Bir de gelelim inşallah, abdestin üçüncü boyutu, son bölümüne, tabi her şeyin bir bozulması var ya, abdesti tabi zamanla bozuluyor, kişi aldı ama devam etmiyor tabi sürekli, abdesti bozuluyor, bunun için yeni alınması gerekiyor bu defa. Peki, abdesti bozan şeyler nelerdir? Abdest ne gibi halde bozulur? Bunlar şu özetleyince inşallah akla karşı şekilde inşallah öğreteyim bunu inşallah. Hem ibar okuyayım. Huruci şeyin min hadis sebebiyleyni. En başta gelen herkesin bildiği konu bu. Huruci şeyin bir şey çıkması. Min hadis sebebiyleyni iki yoldan birinde. Yani tuvalette kişinin gerek Önünden idra şeklinde, gerekir arka tarafından kişinin, diğer pisi şeklinde az da olsa bir şey çıkması ile bu nedir? Abdest tabi basılıyor. Herkesin bir de mesela bu. Bir de gaz çıkma ki yellenme gibi dediğimiz kişinin arka tarafından, arka tarafından kişinin gaz şeklinde bir yellenme diye bir gaz çıkarsa bu aptesi bozuyor. Eğer önden yani kadınlarda eğer önünden yani doğum yapılan yerden kanlardan ön tarafından gelene gelirse bu aptesi bozmayacaktırlar. Sahirede de bu şekilde böylece bu. Bir de bedenden çıkan ve necis olan maddelerde abdesti bozuyorlar. Bakınız. Bedenden çıkan, bedenden çıkan ve necis yani şeriatta pis olan maddelerde abdesti bozuyorlar. Ne gibi mesela bedenden kan çıkması, yalnız tabii şah mesabinde kan abdesti bozmuyor. Hanefi'ye göre bu, Hanefi mezhebine göre ama kan necistir bütün mezheflere göre, akıcı kan necistir bütün mezheflere göre. Demek ki bir kişinin bedeninden kan çıkarsa, yine kişinin bedeninden irin, cerahat gibi şeyler çıkarsa, buna tabi necist olduğu için Hanefi'ye göre abdest bozulmuş oluyor muhtemelen. Bedenin çıkıp da necis olmayan şeyler abdesti bozmuyorlar. Ne gibi? Mesela beden çıkan ter. Ece yazın insanlar tabii terliyoruz böyle. İşte su gibi oluyor bazen böylece. O da bedene çıkıyor. Ama ter necis yani pis olmadığı için dinimizde demek ki abdesti bu bozmuyor ter Abdesti bozmuyor. Yine bunun gibi gözden yaş çıkarsa, eğer kişinin gözünde ağrı varsa, kişinin gözünde, çok kişinin gözünde ağrı var ki hafif bir olabilir. Bu gibi ağrılı, sancılı gözden su çıkarsa, bu genelde hafif sarıntı olur. İrin olabilir bu. Bu tabi abdezi bozar ben. Ama kişinin göz ağrı yok, bir şey yok. Hele ki tabi nezle olunca böyle kışın daha fazla olur bu, kişinin gözden yaş gelir böyle. Nezle olarak gelir. Bunun dışında kişi ağlayabilir apteceyken kişi aptezi var, ağlar, ağlayabilir, iş şey yapabilir. Demek ki ne ağlama, ne de gözde bir ağrı sancı olmaksızın gözden gelen o ağlama gözyaşları da abdesti bozmazlar. Bozmazlar. Zelka yümmelen femi, ne balgaman? Bir de kusma. Abdestirken kusma meselesi. Yani bunu tabii oruçlaştırını karıştırmayalım. Birbirine biraz zıçın bunlar benence. Oruçlu olan bir kimse, oruçlu olduğu halde istemeksizin, yani kendi bir etkisi olmaksızın, o kişinin kendiliğinden kusma gelirse, her ne kadar çoğu da gelse, orucu bozmuyor. Bunu karışmayalım. Tekrarlıyorum, bir kişi oruçlu iken, kişi oruçlu iken, o kişinin bir isteği olmaksızın. Yani paramağını sopmak isteye almaksızın Kendiliğinden kişi bulansa Kusma gelse Ağız olsa olsun Daha çok olsun Kişinin ne kadar kusarsa kussun, orucuna bir zarar vermez orucu bozulmaz Ancak Abdest bunun aksine Şimdi abdest Bir kişi abdestliyken O kişi Kendi istemediği halde kusması gelse gelse eğer ağız dolusu çok az gelse abdete zarar vermiyor. Eğer ağız dolusu kusması gelse, kişinin tabi kusarsa abdest bozuluyor. Necis olduğu için tabi midenin geldiği için pis sayılmış oluyor artık. Abdesti bozmuş oluyor. Peki az gelse başta gelmese abdesti bozmuyor. Ama az da olsa aynı yerde aynı meclise böyle e, tekrar tekrar gelse bunun toplamı eğer az dolusu kadar olacaksa abdesti bozar. Bu da. La balgaman, Kişiden balgam gelse abdesti bozmuyor balgam. Çünkü balgam kaypak olduğu için ona nezmet bulaşmaz ona. Kahka artuğun balugun fiye salatin Bir de kişi namazdayken iken kahkayla gülse, kişinin hem apte namazı bozuyor. Yani kişinin namazın dışında aptesi var, kahkay gülse Abdestine zarar vermiyor. Vermiyor ama pek iyi değil. Yani böyle çünkü kahkay gülmek bir nevi gafet eserleri böyle şey. Ama bir kişi namazda gülerse gülerse bu üç ayrılışı bak. Dikkat edin inşallah. Kişi namazdayken gülerse. Önce şunu söyleyeyim. Peygamber Şüzebul Aleyhisselam Hazretleri iki yerdeki gülüşe Allah gazeteyi kızıyor İki yerde gülmeye. Biri kul namazdayken gülerse Allah'ına gazebediyor ediyor. Çünkü namazda Allah huzurunda demek ki namazı haş alıyor. Kişi namazda gülerse Allah'ına gazet ediyor. İkincisi bir kişi mezarlıkta cenaze bulunduğu yerde cenazenin defninde ve hatta mezar ziyaretinde kişi bir mezarlıkta gülerse Allah'ına gazebediyor. ediyor. Bunun için tabi namazda gülmemek gerekiyor. Ama buna rağmen, insan namazda gülerse ne olur? İşte bu üç ayrılıyor. Birine tebessüm deniyor, tebessüm. Tebessüm, hafif dökülen bir aralıklanması, da bir gülümseme olur. Bir ses çıkmaz, hiç ses çıkmaz. Demek ki şartı artık tutamadı hafif tebessüm etti, gülümseme oldu. Bu gülümseme, abdesti de bozmaz, namazı bozmaz. İkincisi dık denir Arapça. Dık. Gülme. Nasıl gülme? Hafif bir ses çıkıyor. <gülüyor> diye bir ses çıkıyor. Yanındaki bunu duyanmazlar ama kişi kendini bunu duyuyor. Ses çıkıyor. Bu yalnız namazı bozar böyle. Yani ses harf çıktı için bu namazı bozar. Demek ki birincisi tebessüm hafif gülümseme da gülümsemesi oluyor. Hiç ses, ses çıkmıyor. Bu aptizi de bozmuyor, namazı bozmuyor. İkininci kişi namazdayken öldük denen gülüyor. Gülüyor namazda. Bununla hafif bir ses çıkıyor, az ses çıkıyor. yani ki bunu duyamıyorlar ama keyin duyuyor. Bu namazını bozuyor. Namazda sarf ses çıktığı için. Üçüncüsü Kahkaha ile gülme deniliyor. Arapçada aynı kahkahadır. Kahkaha sesli gülme ki yanındaki bunu duyabilirler. Gerçi yanda kimse olmasa bile yalnız bile olsa eğer yanındakiyi duyacağı şekilde kahkaha ile gülersen o zaman ne oluyor? O zaman kişinin hem namazı bozuluyor hem bizi bozuyor muhterem kardeşlerim böyle şey. Bozuluyor. Çünkü artık tabi namaza kârtı böyle kişinin kakaya gülmesi nedir bu artık? Aşırı bir ifrat derecede bir kahvettir bu böylece. Kahvettir. Tabu ceza olarak ne oluyor? Namaz da bozuluyor, bozuyor bozuluyor. Ne yapacak? Abdestini tabi tazeleyecek, yan namazını kılacak. Allah teybilecek böylece. Bu iş yaptığı işi böylece. Bir de abdestliyken olmalı uyuma müteremler. Abdesteyken uyuma. Kişi abdesti var. Mesela şimdi Ramazanda sahurdan sonra samamızı beklerken otur yerde da kişi dalabilirse. Yine kısa gecelerde yası beklerken kişi dalabiliyor. Bu ne olacak? Eğer kişi yere tam oturmuş yere geri dişe göre, geri balış göre geri oturmuş. Duvara, kanapaya dayanamıyor kişi böyle. Kişi bir yere dayanamaksızın, oturduğu yerde uyursa, abdesti bozulmuyor bu kişinin Demek ki kişi oturduğu yerde uyuyor, bir yere dayanmıyor hanımefendi. Bir yere dayanmıyor, oturduğu da yerde uyuyor, bu abdesti bozmuyor. Bir yere yaslanmış kişi böyle. Gerek yere uzanmış. Tam yeri uzanmış, yan yatmış. Ya da kişi duvara, kanepeye böyle tam arkasında sırtını dayanmış böylece. Öyle otururken uyudu. Bu ne yapar? Abdestini bozar muhtemelenler. Böylece. Abdestini bozar. İşte camilerde de bazıları tabii kenarda otururlar. Biraz da biraz belli rahatsız olanlar. Böyle arkasında dayanırlar. İşte camide oturup da böyle duvara yasananlar eğer bunlar uyurlarsa abdestleri bozulur. Ama caminin ortalarında bir yere dayanmaksız oturanlar, tabi evde bu oturanlar uyusalar da abdestleri bunların bozulmaz. Bir kişinin namaz uyursa ne olur? Hiç abdesti bozulmaz. Eğer bulunduğu durumunu bozmazsa, mesela ettiyatı otururken uyudu. Ne uyusa uyusun. Nakı uyusa uyusun böyle. Kendine geldiği anda tabi ettiyatı tamamlar. Sinanını verir yani namazı tamamlar. Hatta kişi secdede uyusa, uyusa, secde halini bozmasa, yani yıkılmasa bir yere, kişi secdede uyusa, Ne uyusa uyusun, namazı bozulmaz böyle. Namazı bozulmaz, bu zarar etmez. Bir de şafi mezhebine göre bir kişi mahremi olmayan kadına çıplak olarak dokunursa bir yerine bundan bir şey duyusun duymasın aptalda buzuluyor. Bu tabii şafi mezhebine göre muhteremler buna göre ama az evvel baş dediğim gibi kişi hanefiyi ne olsun olsun buna sakma gerekiyor sadece. Demek ki bir kişi. Şâime sebebine göre mahrem olmayan kadına yani bir kişi annesine, kızına, işte kız kardeşine, yeğenine, gelinle, torununa kız olarak dokunsa, hapte bozmaz. Mahremi bundan bozmaz böyle. Mahremin dışında tabi başta hanımı da olsun böyle. Hanımı mahrem değil çünkü. Nikah düş olmuş onu. Kişi hanımına dokunsun çıplak olarak abdesteyken bu da nedir? Şah-ı meslemeye göre bozulur bu kişinin Bozulur. Tabi hani bir de olsa kişi bundan, yine gerekiyor bozulur, gerekiyor. Tabi bunların delilleri var, ayet-i kerimeye göre, hadis-i tabi her mezhebinde var. Tabi o konuya girmiyorum, girmiyorum onlara. Bir de bir kişi abdestliyken bayılırsa, kişi abdestliyken bayılırsa, tabi bu da nasıl ki uyuyan kişi bozuldu gibi, mi anta bezi kişinin bozulmuş oluyor muhtemelen kardeşlerim. İşte abdesti bozan meseleler kısaca bu şekilde bunlara özellikle süre Allah'ın inşallah elimizden geldiği kadar demek ki abdestsiz Hatta gezmemeye çalışmak gerekiyor. Çünkü kişi abdesti ölürse Rab'bi izniyle inşallah şehit olarak hükmen öyle kişi. Sonra abdest almanın bu kadar sevabı var kişi böyle. Kişi usta açtan kişi psikolojik kişi böyle rahatlandırır kişi huzur verir. insanın günahlardan temizler, kişinin sevabını artırır. Abdest almak bu kadar kıymetli bir şey. Hatta namaz kılmak istediği halde bazı Müslüman kardeşlerimiz namaza başlayamıyorlar böyle. Yani ruhu temiz. Ezelde elhamdülillah, Allah ta tasdik etmiş elhamdülillah. Kavlu belada, bu cevabı vermiş elhamdülillah, ezelde elhamdülillah. Tabi bunlar dünyaya gelince de her ne kadar geçici olarak nefsin etkisinde basısına kalsalar da onların ruhları tatmamaz bunlar böyle şey. Rabbi böyle. Mevla isterler. Namaz kınamadığı halde kendi kendine kızar böyle. Kendi kendini kınar kendi kendine böyle. Neden ben namaz kınamıyorum diye ama nefsini aşamaz. Şeytini aşamaz böyle. Ki namaz vakti kendine bir temel ağırlı gelir. Ne yapması gerekiyor bunların? Hemen abdest alması gerekiyor muhtemelen bence. Hatta o anda namaza hemen başlamaya niyeti yoksa bile ne yapsın? Sırf şeytana inadan böyle şey. Nefsini aşmak için, gelmek için nefis bataklığından böyle çıkması için kişi o anda namaz kılamayacak durumda bile olsa, o anda niyeti yoksa o anda ortam buna müsaade değilse bile kişi inadına ne yapmalı? Abdest almalı kişi böyle. Bakın İnsan abdest aldığı anda çok rahatlar Gönül rahatlar, ferah bulur. Sonra abdest namazın anahtarı olduğu için anahtarı geçirdiği gibi kapıyı açması kuvvetleştirir. Yani namaz kuvvetleştirir muhtemelen kardeşlerim. Rabbim Şah'ı nasip etsin bütün Müslüman kardeşlerime ve namazı güzelce kılmayı muhtemelen. Çünkü namaz dinimizin direği dinin direği böyle şey. Mahşerde ilk sorgulama imandan sonra beş vakit namazdan olacak. Beş vakit namazdan olacak. Böyle. Bir kişi mahşerde beş vakit namazının sorgusunu rahatça verebilirse yani kılmışsa, bunu tamamlamışsa kazasını tamamlamışsa namazının hürmetine kişinin diğer soruları daha hafif Kolay geçecek muhterem kardeşlerim böyle. Sonra, bakın, bir abdestin bu kadar sevabı var. Yani. yani hiç görünmeye bilinmeyen böyle Hatta insanın hesabında olmayan sehablar var. Bunlar gelecek mi? Mahşire bunlar gelecek mi? Bunlar böyle e, Bir abdestte bu kadar özellikleri var. Anahtarın namazın. Ya namazda ne var? Artık bunu hesap bilemiyor muhtemelen. Yani bir namazla, bir Sübhanallah'ın bu kadar sevabı var, bir tekbirin Allah-u Ekber demenin yeri göğü dolduruyor sevabı, bu kadar sevabı var bella. Bir besmele'nin onun tarafı bu kadar sevabı var bella şey. Namaz kılan kişi bakar değil mi, kaç tane tekbir alıyor namazda bella şey. işe. okuyor, ev çekiyor, besmeleyi çekiyor. Harekete fatih okuyor. Zavmısır okuyor. Allah'a kelam, Kur'an okunuyor. Sonra rükû farz. Bir rükûye eğilmek farz be. Allah katında Allah huzuna eğilmek, Allah saygı, Allah azametinde rükün tesbihati var. Sonra secdeye varmak. Kulun yere kapaklanması Allah tesbih etmesi o Bunun için bir vakit namazın sıhabı var ya ...buna hiçbir şey gelemez bu taraftan. Bazı gafil kardeşlerimiz, gafilten dolayı namaz kılamayan, namazın önemini belirseyemeyen, anlayamayan bazı gafil kardeşlerimiz... ...ne diyorlar, efendim ben namaz kılmıyorum ama diyor, işte başka iyilik yapıyorum, şunu şunu yapıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum... ...yani ben de iyiyim demek istiyor. Hayır Muhtemelenler, onlar kendini başına kandırmasınlar, onlara yazık olur da, onlara yazık olur de. Çünkü ölüm meleği geldiği an, azal geldiği anda, o zaman kişi amelini görecek de. Kişi kabre girince, onun namazı oraya gelecek, kılmışsa, kılmamışsa yandı gitti Muhtemelenler, gitti. Hele hele mahşerde, mizan başında, mizan başında, Böyle görecek. Yakınlarını görecek böyle. Yakınlarını görecek. Onların namaz sevabını görecek. Namaz sevabını görecek onların. Bakın yakına bakıyor. Mizanında hesap başlarında yakını. Tanıdıkları. Onları görecek. Görecek ki Rabbim meleklere. Meleklerim. Başına bakayım. Sabah namazın sevabından bakalım. Sabah namazına kalkmanın sevabı ayrı. Abdüzahmanın sevabı ayrı. Sabah sünnetinin sehabı ayrı, öğlen sehabı ayrı böyle. Artık tespihat çekmiş. Onların sehabı ayrı böyle şey. Dağlar gibi sahabe kuran şahapka. Bir vakit namazı. Öğlenin, ikindi yatsının, akşamın, ertsin sabah namazı böyle büyük namazları İşte namaz dünyada kılmayanlar ya da kılamayanlar. O yakınlarını o namaz kırını böyle konuk gönüklere zaman içtiğinecekler pişmanlıklar böyle. Ya da Ahmet pişmanlıklar böyle. Çılıracaklar böyle işe. Niye namaz kımadım diye. Bunun için İnşallah namaz kılmamaya öyle neden aramayalım da kendi namaz zorlayalım. Allah yardım etsin Rabbim namaz kılmayanlara da ver nasip et İnşallah Mevlam. Lillahi Teala Fatiha.